Yelena var aramızda? Hayır, Hayır ben anlamadım abi. E, heyecanla çok üzüldüğünü düşünüyorum e, i̇nternette ben. İnternette heyecanlananları ya artık zannetliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani, i̇nternette heyecan olmasını da anlayamadım yani şey olarak. Ben evet. tamam Batman sevmiyorum şey genel olarak. Ama gençlerin Ama Batman olması... tercüme ediyorum valla. Neyse yani abi adam bitmiş şey olarak bitmiş yani. Tabii canım bitmiş. Daha önce de Batman'e döndü. Ne oldu yani Batman işte neydi? E, kabul o, erdi, işte. Wonder Boy bilmem. Bitmedi bile seni hayır. Hatta kabul etmedikleri bir hikayesi var. Batman Tabii. hikayesi var, olarak var. yaptığı hardcover. Sonra Hı. şey yapacağını. Evet. evet. Batman'ın Robin. B Batman değil. Başka tam bir ırkçı var. olan. Ha, bir evet, şey tam ırkçı şey ya. olan şey. Ha, yani. evet. Müslüman avlıyor. Beğenmeyeceksin ha. zaten Hı. demişti. Yani şöyle bir baktım harbiden beğenmedi. O, o herif o yani Batman hikayesi yani. yani. olarak yazıp çıktı. Ve DC siktir gitti direkt dedi. Bu ne var? Hani Müslümanlar kendini patlatıyor. Batman işte Batman değil o hikayede. Onları avlıyor yapıyor. şey falan. Muhammed değil mi senin? hepinizin ismi Muhammed. Evet. Zaten. Öyle bir laf sonra falan ağır var. Yani. Ya okumadım ben de onu yani. Ben ben açıca, açıca, ama abi. öyle değil ki. Dokuz şeyden sonra olmuş. Doksanların sonunda işte. 9 e, 11 yani bir sonra, sonra 90, diyorsun. Da, 90 sonunda başlamış o. Bir kere, bir kere adamın var. politik görüşü o kadar demode ki zaten 2000'li yıllarda Dark Knight serisinin ikinci şey Tabii, serisini yaptığı zaman da büyük patladı. Evet. O, o da hiç. Hiç, yes, hiç, hiç yani. Yani hiç. bu adamın üçüncü bir seriyle dönmesine hiç gerek yok. Zaten kendi tek başına yazmıyor. Brian şey var, kev oldu. Çünkü iki kişi yazıyorlar ya. Azarillo ile birlikte mi yazıyorlar? Oh, Azarillo yazsın yani. abi. Frank kev ol mu diyordun? Yok yok. Onlar Frank Miller yazacağını zannetmiyor. Azarillo yazar, Azarello, Azarello Azarello yazar. yazar. ama. Azarillo yazar. Ama mi diyecekti onu. Ha? Libermey mu çizdi? Yok yok. yok yani o. kendi çizmiyor Azarillo yapıyor. Ha, Bak kendi çizmiyor. Tek başına da yazmıyor. Çizmesin zaten. Bunun bir Frank Miller çizgi romanı olarak çıkacağını hiç zannetmiyorum. Ya ama DC için bir yandan da adını koymak gerekiyor. Olay şu, yani... O zaten, e, yeni marka değeri de Yeni çıkacak filmlerinde e, Dark Knight Returns esintileri var ya, <gülüyor> evet, evet. O. Ha, evet. tamamen onu e, pazarlamak için yapılmış bir hamle bu. Ama evet. ya bence aslında şimdi günümüz, yani şöyle bir şey var, hani çok bilinçli okuyucular zaten Frank Miller'ın artık bir bok olmadığını biliyorlar. Evet. Çok bilinçsiz okuyucular için de, zaten Frank Miller çok da hani... Yani... Öyle değil. Öyle değil, bir Hı, markası var onun. Bilinçsiz okuyucular için, atıyorum, ben hiç Batman okumamış hayatında Geldim mağazaya. Sana diyorum ki en iyi 10 betmeni söyle. İçinde en az bir iki tane Frank i̇ki Miller Batman'i yani, söylüyorsun. Ilk, i̇lk üçte iki tane Frank Miller Batman'i Batman söylüyor. Yani. Ben, ben mesela, mesela söylemek so, istemem yani. ama ben de söylüyorum. Çünkü öyle. Bu kabul edilmiş. Tabii yani. Öyle olunca da ne olur? Öyle, oluyor. Ya, öyle zaten. Kabul edilmesine diyor. gerek yok. Yani. Yani, gerçekten öyle. Hayır. Yani, yani, ya, gerçekten öyle, öyle yani olduğu ya, tartışılır. Yanlış yani, yanlış hayır. Gerçek de olduğu tartışılır abi. Çünkü okuyucunun o anki psikolojisi ve dönemine ait bir şey var. Tabii ki Amerika Frank daha ırkçı olduğu bir döneme denk geliyor aslında. Yani Frank yani... Miller'ın yazdığı hiçbir şeyin evrenselliğine olduğunu düşünmüyorum. Yok zaten. O dönemin o psikolojisi dev ve dev o politikası Derdevulları'nı dev okumadım. Dev dev yani benim okuduklarımdan. Derdevulları çünkü o çizgi olarak da çok yani. çok bir şey. Yani evet. Derdevulları e, e, usta olarak gördükleri yerler. Çizer olarak berbat bir çizer. Bu arada şey yazıyorum bu arada o yorumlu köşe yazısı gibi yazdığım yazılar var ya. İkincisi bir de e, Dark Knightın üçüncüsü yani Master Race gelmeli mi gelmemeli mi ile ilgili yazıyorum. Orada da e, şey diyorum. Birinci kitabın e, Returns'ın iyi kabul edilmesinin sebebi onun öncesindeki Batman'in çok kötü olması. Evet. Evet. Evet. Doğru, şey, doğru, mu? Evet. kesinlikle doğru mu? Evet. böyle böyle evet. birden bire çok ece bir Batman ve evet. alternatif bir Batman karşı çık yani çıkmış olmuşlar. Yani yani şöyle söyleyeceğim miydi o zaten? Ba anti evet, fasisti yani anti o zaman. Antifasis. Yani. E, yani pardon. E, ya yani şey için diyeceğim e, yani tabii ki şey çok önemli Hani mesela Daredevil'da da Frank Miller'ın hani Frank Miller işte Daredevil'ının büyük patlamış olması nedir? Ondan önceki Daredevil bok gibi. Aynen. Öyle. Evet. Ama herif belli bir yere getiriyor. Şimdi ben biliyorum. Evet. Yani Batman. Dedi. mesela. Ben Dark Knight'ı yıllarca okumadım. Çünkü her açtığımda içine içim kararıyordu. Yani Frank Miller'ın çizgisi bir kere, tek bir yerde çizgisi güzel. Sistim. Evet, Sistim. O yani. da o hikaye evet. noir olduğu ha, gittiği çok iyi. için gittiği için tabi evet. yani yalnız onun dışında yani Berbat. Sizel tayfası Daredevil çizimini seviyor. Yani orada inovatif bir iş. O orada o, panellemede orada, çok acayip bir, ha, oradaki işi, bir şey. Oradaki oradaki çizimleri mesela gittikçe çizgisi bozuluyor şöyle söyleyeyim. Mesela Daredevil'deki yaklaşmaya e, Şey, Dark Knight'ta Returns'de biraz daha şey mesela en son Ronin'de diyelim. Of, Ronin'de Berbat of, ötesi yani. Thank you almadım. Yani şey için Ama şöyle konuşalım. <gülüyor> Dark Knight Returns dediğim Harbi gibi yıllarca gibi. okumadım. Sonunda çevirmek bana e, nasip oldu. <gülüyor> Bayağı yani başına oturamadım evet. çevirirken. Çok uzun sürdü çeviri olarak. Ama gerçekten çok iyi bir hikaye. Şey olarak hikaye. hikaye iyi. Yani fikir iyi. Bir kere şöyle bir şey var. Yani zaten bu, hani hikayeler önce iyi bir fikirle başlıyor. Tabii ki. Evet. Yani mesela Red Sand da o yüzden iyi evet. bir hikaye. Fikir iyi. Çünkü onu oraya başka bir yere alıp o kahramanı bildiğin dünyasından çıkarıp başka bir yere koyduk yani Ama Mar için. Mark Miller bu arada hakkını verelim. Bence çok iyi bir Bence anlatıcı. de çok iyi bir yazar. Ben çok, çok sevdiğim çok, çok bir yazar. Çok iyi bir anlatıcı herif. Çok dağ gibi anlatıyor. Yani ben yani. çok beğeni, beğendiğim yazarlardandır. Dediğim gibi Frank Miller'ı hani şey olarak sevmiyorum ama hani Yirvan güzel ama hani mesela bana göre Yirvan çok daha şişirilmiş bir hikaye. Hani şey anlamında. Dark Knight Returns'e göre. Dark Knight Returns çok sağlam bir fikriyle evet işte ya bir old man Logan neden hani iyi? İşte çünkü bambaşka bir konsepte koyduğu için bana göre. Yani bir Civil War hikayesinin aslında o döneme yansıtılmış bir versiyonu gibi düşünebilirim ben. Returns'ü. E, evet, yani aynı motifler var. Ve ilk defa Batman'i annem babam öldürüldüğü motivasyonun atmışsın. dışına Ay, şey çıkartıyorsun. Bir şey diyeceğim. Sea of War hamlesini sinemada DC'ye karşılık olarak <gülüyor> mı <mi> yaptı <gülüyor> acaba? Öyle bir şey olabilir mi? Yani akılların var mıydı gerçekten? Ben de çok Yo, isterim. Sence, sence şu anda DC çok aransız Ben da Ama Benim sizi gören burada. Ya kendi içine margaların... Abi Kaptan Amerika'yı tam onun tarihine koymak. Yani illaki... İllaki bir şey vardır. Motivasyonları vardır onu öyle yapmakta. Ama Marvel'ın sinematik evrenine baktığımız zaman zaten phase 2'den sonra Zaten oraya şey, gitmeliydi değil mi? Event, event, event, event, event. Gidiyor. Yani şu anda Captain America Civil War olmasının Captain America kısmı çok önemli değil. Ya, o Tabii, ya. Ama benden başka şey yapan var mı? Yani. Fox Batsa da bir House of M kesin kesin, kesin kesin kesin kesin kesin. of M abi gelse abi, keşke, yani kesin, herhalde bütün yani <gülüyor> sinema severler Fox Batsın hani şeyi düşünüyorum. Ama dönüm, ben abi, şey düşünüyorum. Ya, Bu biz şey şey de Spider-Man'ın Alman onun ideomu. Ya, Olması, Basta, iyi olmaları iyi olmaları ya. ya. ya eğer eleme olsaydı önce onlara gireceklerdi. Ve batıca yetme. Ya, yani ya bu, kadar, bu kadar riskli şeyler yapması zaten işlerinden. Şansa bir tane işte şey de First Class da iyiydi ona bakarsan. Tamam. Yani şimdi kaç tane film çıkmış Fox'tan süper kahraman? Ya or, evet. ortalamaya vuruyorsun. Bol verinler olmuyor çünkü. Olmuyor. Abi A rated olmadığını söyleyece olmaz abi Wolverine ya. İlkine göre iyi. Şey, mülkeşemli şey tabi. Direkt onunla başlasın. Ama şimdi ben İlekini görüyorum. İkinciyi okuyunca. İkinciyi okuyunca. İyi de abi. İlkinde Despot'u siktiler. Ya Aynen doğru. öyle. Ama Wolverine... o değil yani. Ya, kötüydü ya. Yani. Her şey de şey şey, kötü. Wolverine'nin yeni filmi. The Wolverine'ni ya. Evet. evet. The Wolverine filminin o beklenti şey, olsun, şey, olsun diye zaten. Kız kaçırılan kadarki bölümü var. Evet. bir de sonrası var. Aynen öyle. Evet. İki farklı <gülüyor> film var or orada. Harbiden <gülüyor> öyle. Kız kaçırılan kadarki olan bölüm güzel. Sonra o kadar kötü. Böyle çıkılamaz ya. Kim kesin herhalde ya senariste ya yönetmene birileri müdahale etti diyorum ya. Evet. Başka türlü bu kadar kafa üstü çakılamaz bir film yani. Düşün bak Marvel'da hani şey iyi film diyor ben çünkü şey filmi söylüyorum. iyi film lan bunun nesini beğenmediler dedim tamam mı? Sonra bir çakıldı film hmm. inanamadım ya. Onun yönetmeni Daronovski yönetecekti vesaire falan diye böyle bir yani ara şey çıktı. Ulan dedi. Yani. <gülüyor> hani abi en azından Ben çok severim herifi de. Acayip abi. severim de. süper kahraman yapmaz yani. yani <gülüyor> yapmaz. Abi ama ben hani ben gerçekten Wolverine. <gülüyor> All right'ı istiyorum olmaz, film, olmaz. ağırlıktan şey ölürüm yani. Ben bir soru Black Swan'ı çekeyim. Yani. 10'dur yani. ya. hani belki <gülüyor> Silver'ı <Süris gülüyor> çekersin hani olur da Ama şunu söyleyeceğim Keşke şimdi Fox Box'ı e hani dedik e çekseydi, ya e, şey hani yani. Quick Silver'ı da öldürdüler Ego Fulton'da. Gibi beraber izlediğim arkadaş bir şeydi çok da mantıklı o geldi. Silver'ı ben ya o kadar iyiydi ki şeydeki Quick sahnesi Days of Future Past'taki hani bu ikisini öldürmek mantıklı gelmiş olabilir. Hani orada kötü o sahne gerçekten yani bir sahne, Bir de evet, çok iyi sahneydi. Bir sahneydi, bir sahneydi ama sahneydi. yani mesela benim için X-Men 2 mesela en iyi X-Men filmi. Benim için de öyle. Neden? Çünkü Nightcrawler. baştaki Nightcrawler sahnesi yani. Bir sahne aynen, işte aynen. beni çok şey yapmıştı. Burada Bak, da yani Ama ben o işte, Quicksilver sahnesi muhteşemdi. Çok, çok, çok, çok, ama Quicksilver'da beğendim ben yani. Sırf sadece Quicksilver evet. değil ama. Aynı sivri yapmamaları da yapmış. Tabii tabii yani. Aynı şeyi yapabilir Ben mesela 2 ile 2 ile hani X-Men 2 ile bir şey, şey arasında Days of Future Yok, Past hayır, arasında değil. kalıyorum. Bazen de de diyorum ki diğer karakterlerin içinde de izin vermiş. Hem fikrim içinde izin Hem öbür Kuix'i böyle göre de izin Bazen de yani. diyorum ki Days of Future Past daha iyi bilin. Neyden? İkiden. Ben X-Men 2 ile yani. Days of Future Past'ı Past kalıyorum. Yani. Ben yakın evet ben de sonra dedim ben normalde duygusal olarak 2'yi daha çok seviyordum. Ben de Days of Future Past'ı ikinci sıraya koymuştum. Ben de öyleydim. Sonra tekrar izledim Days of Future Past'ı üstü aldım ben. Bu arada duygusam bizim şeyim çünkü çizgi romandan hikaye süper olduğu için benim şeyimle. Ama diğer filmde de hoşuma gidince direkt ben onu izle çektim yani. Senin beğenmediğin filmde de ben mesela var vardır. Ama çok kötü harcamışlar. Harcamışlar ama var. Vardı yani. Kimse koydu mu şimdiki acayip Madrox'ı ya. Madrox bence Marvel'in yapması gereken dizi. Evet, muhteşem dizi olur. Ya abi o da koyacak başlar. O dedektif dizisi Agent Carter ne ya? yapmayın gözünüzü. seveyim. Ama... Medrax varken yani. Agent Carter'ın yapmalarının muhtemelen şuydu. O X, X Factor'ın e, güçsüzken direktiflik hikayeleri şeyini aldı. Ve sonra, sonra da X Factor'ı yukarı taşıdı. Ya, yani. Agent Carter'da Marvel'ın çekmesinin sebebi ki. Ben size söyleyeyim muhtemelen... bunu. Çok iyi şaka. Yani ilk iki bölümdeki yönetmenlik Türkleri'ni seviyorum ben. Onlar hoşuma gitti ama sonrasında inanılmaz çakıldı bu kadar çakıldı. Yani şey. ben çok sonra bıraktım. Kötü dedim. dizi zaten. Ben ilk üç bölümünü dört bölümünü ne izledim. Ben bunu, bunu her bıraktım. konuştuğumuz insana söyledim. Bence Agent Carter denilen dizi. Dizi Araya Shield, Shield ev evet. Shield mesela dört bölüm Shield mi izliyoruz Ayda bir bölüm Agent Carter koyacak. Aynen. Böylelikle hem Agent of Shield'dan biraz bir hatlayacaktık hem de Ayda bir Aynen. Flashback bir, bir şey izleyeceğimizi bilecek. Çok güzel gider. Yani, yani. şey. Ya şöyle bir hani spin-off'un tersi Marvel'ın ABC'se uyum sağlayamadım Marvel. ABC, evet. ABC. Evet. aman ABC, ABC'e uyum AMB'sye sağlayamadım. <gülüyor> ama ikisi de şey oldu şu anda. Ya öyle bir üçüncü, üçüncü ve sağ... ikincisi. Şey olarak çekiyorlar abi. Agent Carter da, baktığında yani Legend of Korra kadar bile yetişkin olmayan bir senaryosu var. Işte. Ama abi çocuk şey, işleri yani. Tamam, i̇kinci sezon var. Ama, al... Hayır, ama Zola çizgi Zola film olarak, Zola. çizgi dizi olarak izlesek batmayacaktı muhtemelen bu kadar. Ama bak şu var. Ne yap lan Marvel Universe'e katılıyorlar. Evet, Jarvis var. O var. O Stark var. O yüzden burası yapamıyorum i̇şte, zaten. Böyle olunca sen bütün evreni ama. şiirden takip i̇şte, etmedik. istediğin için bırakamıyorsun de, işte. Heyli Atrey'i de seyretmekten de şey yapmayacağım. Yani ne yapacağım? Ama, ama şey dizide, dizide yani. tayin mantığı bence çok ucuz bir numara ya. E öyle. İşte o yüzden diyorum. Bence spin-off'un tersi olan yani. şeyi yapmalı lazım. Ben e, Agent yani. Carter'ı bıraktım yani. Ben de bıraktım. Ben izledim Mesela yani. şey de izledim izledim biraz harcanıyor gibi geliyor bana. Ee, e, ama ilk bölüm, bölüm mesela da, çok güzeldi. Evet evet. Ilk bölüm, ben ikinci bölümü de seviyorum. Ben o, Noir o. çok sevdi. İşte bak. Çok tatlı, güzeldi yani. Şeyi de çok güzel dizdim bence. Hani e, renkleri şeyi vardır ya eski. Önemli şey Sonradan beyazdan sonradan renklendirildiği belli olur ya bir film. <gülüyor> Öyleydi yani Agent Carter'la. Oh dedim harika. O Amerika filmleri falan bilin abi. Bildiğin Üçüncü. şey işte hani e, illa da Büyük Lot olayına girdikleri için sıçıyor zaten. Bunu da onlar. yapamadılar. İşte o yüzden sıçıyor. Yapamadılar. Yapabilseler olacak. İşte Noir tek hikaye. Peyri Atfer'in bir röportajını okudum. Keşke şey yapsalardı işte. İşte 40'ları yaptırıyor. Nasıl olsa belli diyor. Ben, ben yaşıyorum diyor 90 yaşına kadar. de öyle görünüyor. İşte, He, i̇şte bir sene yani. sonra 60'larda geçsin. Bir sene 70'lerde geçsin falan öyle bir şey yapsalar çok güzel olur demiş. Mesela. Ama işte çok hızlı gelecek o zaman Kaptan Amerika'ya. Yetişmemesi hızlı, lazım. Hızlı daha fazla gel. para sezon kazanmak Bir dönem istiyor. olsa 5 sezon gider. Yani. daha fazla para kazanmak istiyorlar. Ama şuan gitsin, gitsin sezon Ve o hep var geride var. kalsın. Açık Açıklamda. 3. Hem 3. Agent of Shield üç. hem şey. Agent of Shield'ı biliyorum. Ya Agents of Shield'ı of Shield'da. Bobby Morse'u yapacaklar da. O Onu iptal. O iptal. i̇ptal. Sadece Agent of Shield 3 Agent of Shield 2 var şu an. Bobby Morse olurdu be. Bobby Morse zor abi. O karakterle zor bence. Ama niye canım senariste bakalım. Farklı bir şey. Ama ben şunu sevmiyorum. Agents of Shield'a farklı olmuş. O yüzden şeydi. E nese ne olmak? Ya izlediğin zaman yok şunu şu yüzden diyorum. Dizi taşıya bak bir ben... karakter olamayacak Hayır belli ben o ben karakteri. şunu diyorum. Arrow'dan Nefret Ettim dizisinden. Hı geldiği <gülüyor> an bayılıyorum <gülüyor> evde. Evet, evet. evet. Ben de öyle. Çünkü iyi senaristler var orada. İyi yazıyorlar adamın. Evet öyle. <gülüyor> yani, Arrow rezalet. Şey yaptılar. Düşün. Tamam mı? Crossover yaptılar. Hı hı. Flash'ta Flash'in dizisinde geçen evet. iyiydi. Ero'daki o kadar Kötü, kötüydü ki yani. Allah belanızı vermesin dedim. Resmen ya. öyleydi abi. Ya bayağı iyiyse mi? iyi yönetmen çok şey değiştiriyor Çok abi. şey değiştiriyor. Evet. Ama yani şunu da demek istiyorum ki Ertensive e, Shield'ın harcadığı malzeme Şuna Şu anda çok Dört yazık abi. ediliyor. Bu arada bu şeyden bir önceki şeyde. Abi, o da şöyle oldu tabii. Biraz şimdi var. Hani dedim ha, ya mesela var. DC tamam şey anlamında DC filmlerde çok geç kaldı ya Marvel'da dizilerde evet. geç kaldı. Paldır küldür Evet, bir şey aynen. yapmak gerekti yani abi, öyle oldu hani oradan sonra o nasıl işte ya, bir, agents of shield'dan ya alabama dön geldi hadi bir, bir, bir bağlayalım oldu. hani o biraz paldır küldür girdiler yani, yani. agents of shield şu anda yani ben izlemeye devam ediyorum İkincisi yani güzel de yani, sezon, yani, sezon, sezon bir güzel. birinci sezondan daha iyi evet ya evet. evet. sezon çünkü A takımıydı abi evet falan ama yine de az atalım abi bir de şöyle bir şey var ya hakkını yemeyelim şimdi agents of shield yani ne ya. Bana Marvel'dan 100 şey say Agent Shield ajanı demezsin yani. Ya, o zaten hani, belliydim. Yani e bence büyük başarı. Için. Hani Aslında düşününce büyük başarı. Ya, şu anda zaten yani, onu söyleyeyim. Şu anda dizi artık şeyi kurdu. 3. sezonu tamamen e, Secret Warriors oldu. Abi Diz, hayır şunu söyleyelim. Bunu açıkça söyleyelim. Orada hayır. Orada? Hayır, şuna... <Gülüyor> <Gülüyor> Secret Warriors var ya. Nick Fury'nin <Gülüyor> <Nick> çıkışı. <Gülüyor> Daisy Johnson geldi daha evet. ne yapsınlar yani. Ya şunu söyleyelim açıkça söyleyelim. Bu heriflerin yaptığı bu seri çizgi roman kafasında şöyle çizgi roman kafasında diyor Avengers'la bir event yapıyorlarsa The of öyle S.H.I.E.L.D'da yani. Tayin şey. evet. İster yani alırsın, yani ister güzel alırsın, bir, güzel ister almazsın olur. ama sen gerçek bir çizgi romanı kuryuyorsan <gülüyor> <sike gülüyor> izlemek zorunda hissediyorsun kendini. Bir de şöyle böyle bir şey var, yani. Yani e bunu başardılar e abi? E biren. Evet abi. Yani ben Tayinleri çok sevmem çizgi roman ama <gülüyor> işte hani böyle oluyor. okuyorsak burada da aynı bir yer bir yani ejic kartridge yani annemiz olan olacaksa güzel olabilir. Burada şöyle bir, de bir şey artık var. iyice hani şey demişlerdi onu ilk başlarda bu shield'in kuruluşu olacaktı. Shield'a hiç alakalı bir şey şöyle bir şey var. İkinci ee, sezonda artık ona girmek, girmemek. CW dizilerinin artık. aksine yönetmenler biraz daha özgür. Agent of Shield'de evet, bazı bölümler çok iyi oldu. Dizi şey bölümü güzeldi Sif Asıl şeyi bölümü güzeldi. Son bölümde bu bir inhuman'ı kurtarmaya dalıyorlar. Ha. Orada bizim Sky olarak bildiğimiz Daisy Johnson'ın kesmesiz bir aksiyon sahnesi var Süper Perde. Bir daha bir çatışma. Agile çekmişler tonya. Ben ona bayıldım ya. Ne kadar vasat gidiyordu. O ve o bölüm baya vasat gidiyordu o ana kadar. Vasat gidiyor, vasat gidiyor. Ben o sahneyi bir gördüm dedim tamam. Tam agent olmuş o, dedim Dedim tamam. Vallahi <gülüyor> bu diziyi sürekli böyle verin. <gülüyor> değil mi? Bana bu diziyi sürekli böyle verin. Eşek gibi izlerim yani. Çok iyi davam. Ve aslında ya, prodüksiy prodüksiyon olarak da zoru bir sahne <gülüyor> abi. O. Yani abi şeyin arkasına saklanıyor oradan çıkıyor öbür tarafa atıyor oradan çıkıyor bilmiyorum. kesmesiz böyle şey gibi hani da, daha oyun kamerası kullanmışlar oyundaki third person shooterler vardır ya kar karakterin arkasındadır Arkasında. kamera direkt onu kullanmışlar karakterin hiç yüzünü kullan görmüyoruz böylece stant <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama çok, çok etkili sahnediydi yani. yani. hele bir e, Daredevil'un ikinci bölümünden sonra Daredevil'un ikinci bölümündeki o kesmesiz sahneden sonra ya ben o sahne ya, aşık oldum ya. Şimdi mesela ben de sevmedim. Ama zaten sonra açıklıyorlar yani adam daha tecrübeli değil. Bölüm iler, ilerledikçe tecrübeleniyor. Tamam. Biz de görüyoruz. Yani onu görüyoruz. Daha sonraki bölümden de iyice tecrübeli bir dövüşçü olacak. Tabii yani onu kabul ediyorum da orada böyle. Bir de eğitimle yiyorum. Şey, ya şöyle söyleyeyim. Bence yani e, o çocuk çocuk yaz, oyuncu, <gülüyor> yani oyuncu. Ya iyi dövüşemiyor. O değil. O değil zaten. Yani. Yani. Yani <gülüyor> o maskeyi taktıktan maskeyi sonra takan da maskeyi iyi dövüşemiyor. Sonra. Hayır şöyle bir şey var. Abi iyi dövüşemiyor ya yani oradaki sahne tam, yani ben tek plan olduğu, olduğu için muhtemelen aynı dövüşçü. Sonrakiler de aynı dövüşçü. Hayır. Sadece ona diyorlar ki hocam bazılarını dövmeyeceksin. Hayır. hayır. Şöyle <gülüyor> tek plan olduğu için mesela böyle hani vururken hani şimdi normalde bir şey çekiyorsun diyor burası olmadı şu, orayı şu kameradan çektiğimizde bir daha montajlarızda bilmem ne. Şimdi öyle olunca hani o attığı yumruk gerçekçi gelmeyince hani sana onu başka bir türlü şey ama, yapabiliyorsun. Ama bölümün dövüş kategorrafisi tamamen öyleydi ama. Değil, değil, değil. Adam, Ama evet, o karede ya yani vurduğu yumruklar mesela bana bakıyorum lan, Ama 1. Yani bölümde falan de falan. Yani sıkıntı vardı, dövemiyordu hayır, göre, dövemiyordu değil. Yerden kalkıyor onlar için falan. Dövemiyordu değil. Vurduğu yumruk yani vurmuyormuş gibi gözüküyor. Sana bir saniye, bir saniye, 1 saniye, saniye. dövüş koreografisinin kötü olduğunu söylüyorsun Yok, şeyi ben, hayır hayır. Yani, hayır yani, ben başlardaki o zorlanıyor yani. ya bazen. Kimisini kimisinden yumruk yiyor. Işte... Hayır, yumruk yesin zaten. Ama orada orada şeyi kullanman ses efektinin klasik alışıklı olduğun o Bışıklan yumruk şeyi kullanmamış adam da, var baş, şeyi söyleyeceğim mesela 4. bölümde mi 5. bölümde mi hayır onlar ilk 2 bölümü bak, söylüyor şeyi söyleyeceğim ya, evet. ben 2. bölümdeki plandan bahsettim de o bir bildiğimiz tek. bir şey, şey planı var e, old boy i̇şte evet ikinci, evet onu diyorum koridorda Bence, bence, bölüm. bence, bence, bence, bence, bence müthiş. müthiş. onu diyorum ben de ona aşık oldum diyorum müthiş. o sevmemiş hayır, herkes çok ben orayı yani tamam tek planlar mesela böyle bak böyle gözüküyor tamam mı yani böyle gözüküyor harbiden yumruk. Bir dakika şimdi podcast'ı dinleyenler anlamadı Bunu tarif etmeyeceğim. <gülüyor> yani, böyle... yani bize 3 saatim kala <gülüyor> duruyormuş gibi gözüküyor oyun. Bana, öyle, bana öyle gelmedi vallahi. Ya birkaç yerde geldi. böyle hafif böyle çizi vardı ama. Ya hayır, abi orada abi oldu ben saniyeyim mi? Acemini... Bence son senelerde, son senelerde değil. Bence izlediğimiz, şimdilik olarak izlediğimiz süper kahraman dizilerim. Bir, evet. bir daha seret, Ay, diğer bir daha seret. Orada birkaç tane dini... böyle kare var ama. vardır. Tek plan çekilecek vardı bir gerçekten yani, zekile karşı tabii hani Onu elifler o zarne etmiş vallaha yakalamış hani yani benim on de gözümün önünde iğreti yer çekmişlerdir elifler de demişler artık ebesini sikelim Üç gündür bu sahne için uğraşıyoruz artık hani en iyi olanı seçelim demiş. Olmayın şöyle avantajlı Amerikalı olduğu için ebesini sikelim dememiş olabilirdi. Motherfucker demiş olabilirler ama hemşireyi sikelim demişler. hemşireyi. Bunu bunu düzelttiğimiz için. Nasıl olsa daawsun ama aslında ben bunu şunu belirtmek <gülüyor> istiyorum gelecek X Men filmi en iyi X Men filmi olmuşa. Yani. <gülüyor> Apocalypse mi diyoruz? Hayır, medim. Psylock <gülüyor> diyorum. Ah. Oni Vian ma. Ha ben onu diyecektim daha deminden Gelmiş beri araya içmiş. giremedim. En iyi Evet. Gibi. Güzel kesler. Araya giremedim. Evet. Aradan kaynamak <gülüyor> üzere. Yani ben bunu giremedim. söylemek <gülüyor> istedim. Yok yok, katılıyorum. Evet. <gülüyor> Yani ne güzel güzel kadındır kadındır o ya ne evet, çocukmuş ya harbiden <gülüyor> ve yani, yani güzel, ve o, harbiden çocuk o çocukla çok sevimli yani. çok, zekiyle, se ve çok geek, geek ya, yani, yani. Heksi, yani gerçekten onun bir süper kahraman Oynaması gerekiyordu. Kadın şey, Slave Leia'lıktan buraya geldi ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> slave Leia tos Leia'lıydı kadın ya. ama yani, oydu yani. Şimdi, ama ya, Newsroom'da izleyen bir insan zaten aşık olmalı ama. Yani, ama. Abi ya. yani kusura bakma da gelmiş o, geçmiş en iyi Slave Leia yani. Yazıyor ama. E, düştü mü kastan sonra bir yok, yani. işte fan bazlı. Yok yok. Foto editli. Yapıyorlar yok. ya bazen. Düşmez şey de. Düştü. Foto editler var ama başka türlü. Düşmezdi. İlk fotoğrafı ki kendisi Instagram'dan koyacak. Ha, Öyle olur. Öyle evet, olur. Ya evet. Olivia Mann çünkü cosplay yapıyorsa paylaşır abi. Bu iş böyle bir ya. Yani. Tabii yani. can. Olivia Mann'ın bu arada şey işi süper değil mi oğlum? Twilight Blade şeyi Twilight demişti ya yapmış. Twilight skeci var ya oluyor ya. Ha ske skeci Evet. <gülüyor> <gülüyor> son seyf mi ya? Ne yaptın lan? Öldürdü. Vampir oğlum mu? Öldürürsün Vampir <gülüyor> diye. <gülüyor> <gülüyor> ben sevdim onu. Bizde oğlum çok. Oo <gülüyor> iyi son seyfez. <şeydeyiz. gülüyor> Ama zaten. zeki ve hani hızlı şey ben bir ya, orijinal yani. konuşak göstermek <gülüyor> <üzerine gülüyor> istiyorum. Anlaşıldık Bir ya. gün o diye bu kan kesti yapalım mı? Yok. Yani Scarlet'te Black Widow olmuyor aslında. <gülüyor> bence Scarlet Johansson bu filmde Black Widow olmuş. Olmuş evet. ha. Yerde yattığı bir sahne var ya böyle. Hı. böyle hani şey olmuş. Bayılmış. Abi o o paneldi benim. Kalkarken. Paneldi benim. Ultron'un yanında. Çizgi romanda gördüm ben onu? Yani şey de olmaya başlamıştı bence zaten. Ya Captain America Ben mesela kusura bakmayın da yani bacaklarının arasını alıp kafasını hmm. şöyle... ondan çok sıkılmıştım, değil Onu kurtarmışlar abi ha, tamam ben şey dövüş sahneyle bayağı iyiydi ben de hani hareketleri daha iyiydi ama şöyle bir şey var yani Black Widow'un götü Marvel evrende efsane bir görüntü <gülüyor> <gülüyor> <Yani> arkadan gördüğünde <gülüyor> harbiden öyle vücudu, yani vücudu... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> harbiden vücudu böyle taş gibidir şimdi mesela Maria Hill'den vücudunu görüyorsun Tamam evet. mı? Filmlerde Maria görüyorsun. İşte Black Widow vücudu o yani. Bir, o. Bir ama Maria ili on iki katı bir... boy, boyut. E, e, yani. Ama yani ya, Matt ne Matt al... yapayım? ya? ondaki. Hulya Avşar. Onca katı Fox. Fox. <gülüyor> Samantha Fox. <gülüyor> Samantha Fox Şubat. <gülüyor> Mart. Sen yani. <gülüyor> O zaman bir gün bir elli poster şey yapalım. Bir elli podcastine hoş geldin. <gülüyor> Atı Sen ben de Austin başkalarıydıma. Yalnız Pirelli destek verse mesela podcast. Oo. Ya bir daha podcast çekmem ya. <gülüyor> <gülüyor> Lastikler vermişlerdi. Podcast'ta de Arman et diye. Oğlum Her yıl bir defa yapıyorlar. <gülüyor> Pirelli takvimi yayınlandıktan sonra bir Pirelli podcastı podcast çıkıyor. Ya. <gülüyor> Yalnız konuk hep aynı Hülya Avşar. <gülüyor> Ben tabii o 1.50'yi yanlış anlamıştım. Tek <gülüyor> kolu kopuk falan mı? Gerçekten <gülüyor> Karşımda... sıştım. Çolak, çolak aslan! Fatur'u <gülüyor> nereden böldün ya? <gülüyor> Eline yatırdı o. <gülüyor> <gülüyor> bunu ben etkilemem. Ya komple atı <gülüyor> Atı gerçekten komple atı verseydik mi Neyi? Editlemeyelim. Koyalım isim ya. Yok ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Başında uyarı koyarsın abi. <gülüyor> abi Biz koyuyoruz sport. da. Hayır. Bence... Bazen öyle acayip yorumlar gibi yok, yok abi, ya. Ay. Evet. Yani. Ya şey de haklılar. Ben bazen bokunu çıkarıyorum. Bazen çok <gülüyor> içim. Şok derken de. lütfen. <gülüyor> <Öyle bir> Konuşmaya <gülüyor> dikkat et. Şok bana ne yapma <gülüyor> bana. Yaptırma bana ya. Yani. <gülüyor> çok hırıç. <gülüyor> çok language. Language. language. language please. <gülüyor> H.M.Ultra'nın hey, Kaptan Amerika göndermiş yaptı. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Alt yazıda da orada başka bir şey geçirdi başka bir şey yazıp sonra aynı muhabbet geçti başka bir şekilde çevirmiş olması da çok kötü. Ne şeyde de yaptılar onu. Ben onu hiç dikkat Hulk'la eee 30 saniyesinden yaşında, sonra alt yazıyı göstermeye başladım. Baktım anlıyorum. Ha. O da şey diyecek yok yazıyı. Nottaocluk oyun oyunsuz evet, evet. falan diye geçiyor. Halbuki diyor ki hani Hyde Zucchini Aynen, yani, aynı, aynı şey de. geliyor aslında da. Geliyor ama yani, yani. Ama öteki zucchini deyince yeşil ve büyük bir Ama nasıl <gülüyor> <sebze. gülüyor> şey Canlanıyor gözünde evet. Hulk'un iki canlanıyor gözünde. Cüce nasıl çevireceğin onu? Hayır tabii ki ya, muhtemelen zor. ben de doktorcuk diye çevirirdim. Yani, yani oradaki nuans kayıpları inanılmaz fazla ama yapacak bir şey yani, yok, yok yani. Yok tam zaten. Ki Joseph'in çevirmek de, de çok şeyin şey değil. Gerçek yani, şey çevirmeye... burada Bakmadığım için vallahi şey aşkına. Yani, Hayır hakikaten yani. Joseph'in çevirmek Mesleki çok zor. Formasyon. Çünkü adamın referans vesaire olayı nuansları, e, Joss Whedon'ı çevirmenin zorluğu şu. Çünkü bir ortak bilince hitabı çok ya. ya yani Amerikan ortak bilince de hitabı çok ve yani çoğu kişi o kültüre mesela, yabancı olabilir. Ve o nuansları yakalamak. Yaşıyorum onu. Ya, mesela mu? Miss Marvel öyle şimdi. Yeni Miss Marvel. Eşek gibi kelime oyunu var. böyle. Yani bir de gençlere yönelik. Yani genç ha. kız. Böyle abuk kelime oyunları. işte bilmem neler. Hele ikinci cilt. Boku çıkmış durumda yani. Birinci yani böyle biraz daha yavaştı. Ama yani yine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 Tabii sus ıı, şey orb derler orb derler orb. Adıcam 6 şey evet olayını. İşte İnfinit... filmde kullanılan orb'du bir tanesinin o. Öbürünüz skepterdi şey. şeylerin cemlerinin e, saklı olduğu hazne ile Thanos'suz yazıyorlar. Hmm. Ya yani, Tesseract'ın içinden çünkü şey çıkacak. Power Gem çıkacak atıyorum. Tesseract işte Thanos'un Tesseract falan filan o espri. Ben bilmiyordum. Olabilir. 6 cenni Olur. oluyor şu anda. Oluyor gibi gözüküyor. İkisi belli değil şu anda. E bunu bunu koydular sakın. Olacak zaten. Yani. Sinematik evren yaratma uğruna gereksiz bir sonraki filme hazırlık sahnelerinden sıkılan bir tek ben miyim? Evet. Sadece evet. sensin. Evet. Çünkü zevkli yanlarından bir film. Evet oğlum o yüzden seyrediyoruz ya. Evren yaratıyor. Sinematik yaratıyor. O da değişen bir şey. Benim en sevdiğim şey çizim romanlarda oydu zaten. Bir yani bir şey olurdu böyle. 5 sayı sonra biraz daha bir şey daha geçerdi böyle. Gel yani mesela Torun o mağara sahnesi çok iyi güzeldi yani. bence ha, seni seni saymıyorum zaten. Ama bence o, de gereksiz. O şeydeniz. O şey, o biraz o şey. şey e, tam okumadım yani sıkıldım biraz Josh Widdon'ın şeyini Josh Widdon'ın işte, neyse. Tamam, o zorlama stüdyo baskısıyla koyduğu sahneler mesela. Ha, işte tamam yani. E ne yapacak? Koymasa ne yapacak? Sahnesi Direkt sahnesi gelecek. Ben bunu öğrendim mi? diye mi gelecek? Hayır yani bu arada Hayır, şey. Canım, ben evet. de mesela mağara sahnesini şey. Çünkü ee... Vision olayıyla müdahil o. Yani çok kısa geçtiğini düşünüyorlar. Vision'i hayata getiren, yani... Frankenstein'i canlandırır gibi hayata geçiren de o. o şey, Biraz o da var aslında. Niye yapıyorsun, yapıyorsun diyecekler adam. İşte ben bir gün diye... bir mağaraya gittim de orada o böyle şey gösterecekler. O canlandırmayacaktı mağara sahnesi olmasa? Bunları kim canlandıracak? Kendisi canlandıracak. Oluyordu zaten işte. Ama verdi Eksiyonu elektriği çekmeyecekti verdi. Fişi, ha, böyle bakacaklardı. Şey. Herkes mal gibi bakacaktı. Böyle süper Euro'lar var. Bir tarafı istemiyor yapmasını, öbür tarafı yapmasını istiyor. Yapmasını istemiyor. Yani hiçbir hamle yapmayacak. Bunun daha alakası var. Ailemden çıkacaktı. Abi. İki tane cümle kuracaktı. Hepimize çok mantıklı gelecekti. Evet. yani. yani tek doğru yol bu. mantıklı Gelecek. Değil. Yani. Yani. Toplam de şey. şey. olarak mantıklı gelebilir mi abi? O zaman Civil <gülüyor> War orada Niye başlardı. Evet. Işte. evet <gülüyor> mesela belki orada başlayabilirdi. E zaten, zaten şeyini verdiler zaten. Verdi de daha yani ben şey Hani mağara sahnesi bana göre mesela daha uzun olmalıydı. İşte yani, olacaksa da öyle olmalıydı. Yani. Ama he. çok böyle bir... Yani kabul ediyorum. Böyle hani bir şey için hazırlıyorsun ama... Yani çok böyle... Evet, bunu da araya koyan da geçiştirelim gitsin gibi olmuş o mağara öyle sahnesi. Öyle olmuş zaten. E, Marvel yani, istemiş onu. Koymuşum. Hayır, Marvel istesin hayır. ama ona göre daha uzun böyle bir... Aynen, katılıyorum. Şey daha uzun çeksin. olabilirdi ama ben eksilmesinden... Ulan, bilir, bilmemiş ben bilmemiş bilmemiş. Tamam işte bence hatayı orada yapmışlar. Biraz daha uzun olmalıymış mağara sahnesi. Mağara sahnesi havada. hiç olmayacak. Tamam. Evet, ama de de çok istiyordu. hızlı. Yani, Onun yani yolu, yolu, daha madem ne o elemanı aldın, aldın niye gittin. Ne oluyor yani anlaşılmıyor yani. Onu niye yani. aldın gittin ne oluyor yolu mu gösterdi yolu mu bilmiyor tarif etsin. Tamam şöyle bir şey var o mağara sahnesi hakikaten daha uzun da kesilmiş yani çok belli. Evet evet. Ya bunun şeyini. İzlememiz lazım yani. Uncut. Bir extended evet. şartına, director's cut versiyonunu izlememiz lazım. Extended evet. gelecekse. Ama director's değil. cut olursa o zaman bu sahnelerin Hiçbiri olmaz. Evet, director's evet. evet. evet. cut olursa bayağı daha extended. Extended olacak, olacak can. Director's cut yapmaz. Yapmaz. Evet. Director's'ı da uncut olsun. Ya mesela yani. şeyin extended'ını izlediniz mi ya? Lord of the Rings. <gülüyor> evet, i̇zledik tabii ki. Daredevil'ın Extended'ını izlediniz ben, mi? Daredevil süper. İki buçuk. Ben izlememedi. İzledim. Süper. Çok iyi Daredevil Çok iyi. değil abi. Film gibi Çok daha iyi abi. Ben evet. izlemedim onu. Daha iyi olduğunu söyleyebilirim ama yani yine Daredevil'ı Daredevil'lıktan kurtaran bir film olmuyor yani. O şeyi izlediniz ama, mi? Ama Extended aslında o. O Director Scott aslında. Kimdun'un tamam seyidini izlediniz mi? Neyi? Yok izlemedim. Extended'ı. Ya arkadaş nasıl akmıyor film? Kim? Nasıl, nasıl akmıyor? akmıyor? Öyle bir girdi ki böyle cümleye böyle. Yani <gülüyor> ben, oğlum dedim öyle. <gülüyor> yok, evet biraz şey var. Hiç akmıyor. Yani normalde hani x hep daha güzel gibi. Lord of the Rings'in x da daha güzel abi. Evet. evet. tabii Hayır, Lord of, artı. of the Artık başlatıyor. onu kavradım hatta. Lord of şey de şey var var var. Tabii. Ben şunu demek istiyorum. Hani sıfırdan bir evrenin oluşturulduğu ya da fantastik bir evrenin var olduğu bir şeyde x daha iyi oluyor. Çünkü daha fazla şey görüyorsun, daha evet. fazla şey keşfediyorsun falan evet. da. Historik, ne bileyim tek karakterli filmlerde x olmuyor abi. Yok yani şey diyeceğim. Ya, bazen şeyi kötü ya. değil. Gladyatörün da x, x kötü değil. Hayır ama orada ama da. Ama Kingdom of Heaven kötü <gülüyor> lan. Ağır abi çok ağır Kötü yani böyle alakasız şeyler var Niye çekmiş belli değil Ben Noah'nın mesela Extended'ını izlemek istemem İzleyene de acır. Bir de zaten bu arada Kingdom of Heaven'da Zaten bir sonraki filminin şey olacağını Anlatıyor herif Extended'ından Gods Kings olacağını Exodus God Böyle o çalı yanma sahnesi. Exodus'u izledim mi? izledim ben Ben izledim Yani izledim ben yani, yani gereksiz bu... bir film olduğunu söyleyebilir miyim? Ya bir şey yaratmadı bende. Ben şeyi bekliyorum abi şimdi. Ay, kötü hani, değil. Eee tamam. ondan sonra işte yani evet böyle e, de Musa, bir film oldu. Kapatmışlar. E şimdi <gülüyor> bir de bizim Muhammed'i çeksinler de görelim abi. Çekemiyorlar. Niye abi? İlla i̇şte, yani, kamera gözünden göstermek. Evet. Işte. Çağrı First gibi person. Harika çekiler ne değil işte abi. Güzeldi <gülüyor> tabii ki. Şeyi de bir çağrı var işte o yüzden sürekli her Ramazan'da. ondan önce de Ten Command yok muydu abi yani? Ama Muhammed hmm. hani yoktu yok. orada. E tamam da ya, yapsın abi. abi Çağrı'da çağrı çağrı çağrı. Muhammed yok muydu? Vardı. Şimdi şöyle bir şey Ama işte bir, birkaç saniye daha arkadan i̇şte gösterdiler. Da, Çağrı'da çağrı çağrı. var. Sonra bir de çakma çağrı da var. Birebir. Şat bayı şat çekilmiş Araplar tarafından sadece bir film var. Onu biliyorsunuzdur. Yok. Nasıl bilmiyorsunuz lan? Onda veriyor Samanyolu. Sürekli gibi. veriyorlar. Ya ben ben Samanyolu. Şey şey Çağrı diye ya. iki tane film dönüyor abicim sürekli. Niye sürekli Ay, bir yani. tanesi <gülüyor> <gülüyor> <Bayağı>. Ben de <gülüyor> sen <muhalif> <gülüyor> o halil bir sorulursun bence o kanal sen. Onu şeyden zaten şimdi Hamza'dan ayırıyorsunuz zaten. Hamza'nın oyuncusu farklı ikisinde de. Bir tanesi ara. Evet. Öbürü değil ama şat bay şart ya. Birebir çekilirim <gülüyor> lan. Şiş. Bayağı insanların şiş. durduğu yerler bilahin yani, yani. Denk geldiysen demek ki yani o kadar. <gülüyor> Niye yapmışlar onu anlamadım. Ben, ben. Ben. Belki Belki ise, sanki... ben burada bir araya girmek istiyorum. Araplarınki daha iyi. Gerçekten çizimde. daha iyi. E yani. Daha yeni çekmişler bu daha çok para iyi. Ha, i̇yi de ötekinde şey var. Ömer Şerif. Ömer Şerif var. Ama daha çok para harcamışlar. Araplarınki daha iyi. Nereden nereye ya. Eurokultronlar var. Çağrıya ya. geldik kanka. <gülüyor> yani. evet. Ama arada ama orada da bir şeyi... dini bir şey vardı işte abi i̇şte bak şey geldi. Ulan vision zaten Mesih'ti yani. Ya işte yani. yukarıdan yani. iniyor böyle pelerinle. Bir Amerika'ların bütün filmleri öyle ya. Alt metne girdiğin <gülüyor> zaman mutlaka bir katolisizm veya romantizm olayı var. Bu arada o daha komplike oluyor yani. Birazcık da şey İzleyici tarafından da fazlasıyla e, hassas şekilde e, algılanan bir konu. Yani, ya Antikrasla dövüşmeye gelen kreşti diye Çok iyi de abi. Çok evet, tamam. farklı bir şey. Bilinç altına yerleştiriyor yani, yani Bence o şekilde yorumlamak istemeyenlerin yorumlamamaya da açık olan bir Tabii konu. Ama Hristiyanlık olunca Lafitten mevzu ya da işte, din olunca mevzu. Kurtarıcı, başka türlü yüzyıl. Bir... Mecburen alt metin arıyorsunuz evet. yani ama sonuçta bütün kahramanlık hikayelerinde bir kötü adam bir adam var yani o zaman ne yapalım oğlum kötü adam bir adam değil böyle lahitten patlayarak iyi adam var sevistsin nerede o zaman pek şöyle yapalım ama şeyler var ya milyonlarca Xbox Ultra ya ortas bir yemek var sen de yap Ultra'n çoklar var ama bu arada hani Age of Ultron 20. çizgi romanında gerekli şeyler bastı, onun da reklamını yapabilirim. Ha bu arada o zaman şunu da şunu da söyleyelim, konuşalım da geçelim mi? Mesela hani çizgi romanı filmle kıyaslarsak, orijinal çizgi roman Age of Ultron hikayesiyle filmdeki hikayede de Ben okumadım, hitlerim. merak dahi etmedim yani, yani çizgi romandaki hali. Yani, Kaç dışta çapişim tamamen, tamamen <gülüyor> atayrı bir yani. Ya mesela işte çizgi roman beraber bir de çok karşılaştırma yapamayız çünkü birinde zamanla yolculuk var. Evet. Birinde <gülüyor> yok yani <gülüyor> en <Hem> fazla <gülüyor> bir baroya gidiyor işte evet. o kadar bir yani. de Scovia diye evet. bir ülkeye gidiyorlar yani. <gülüyor> Onun ama günler, ama zaten biraz da zor hani yani zor bir altyapıları tabii bir de yani şimdi şöyle evet. bir şey Age of Ultron kaçıncı Ultron kaçıncı geldiği tabii, macera. Evet, burada filmde ilk kez Ultron'u görüyoruz. Hani adam adını... bir de film içinde Age of Ultron Hayır, koyuyorlar Şunu biraz, şu gibi. şu amaçla söylüyorum çünkü hani az da olsa bizi dinleyip çizgi roman alan arkadaşlar var evet. alsınlar. şeyi söylüyorum. O söyleyeyim yüzden bir geçişi ya, ee, yani ben de şey, aynı şeyi düşünüyorum. Gerekli şeyler tarafından çıkarılmış Age of Ultron cildi var. Hı hı. Bence müthiş bir cilt. Türkiye'de çıkmış olması da bence çok büyük bir. Olan. Fiyatı da yani, yani. o kalınlığa <gülüyor> göre çok uygun gerçekten. Öyle. 37 çevirisi lira. de bence gayet iyi. Ben bence de iyi çevirisi. De. Ama hani fiyat olarak da inanılmaz başarılı bir hani Lan. o kalınlıkta bir cilde de normalde. O fiyatın neredeyse iki katını vermen lazım. İngilizce çizgi roman aldım da üç katını dört katını vermen lazım. O açıdan çok başarılı. Bence mesela New Avengers'ın ya, yanlış olmasın yine gerekli şeylerin bastığı ya üçüncü ya dördüncü ciltti galiba adı Ultron evet, bir şeyi. Dör, dört müydü? Evet, Yok dört, dört. şey. birliktelik gibi bir adı vardı. Yani 4 değil 3 olmaz. Emin değil belki de 6 lira atmayayım şimdi de. <gülüyor> belki, 4 değil. 4 e, değil. Onu biliyorum. 4 değil. O macera daha güzel bir maceraydı bana göre. Bendis'in yazdığı o eski New Avengers serisindeki Ultron şey, hikayesi. Wasp'un Ultron'u mu? Wasp. Wasp. Ha. <gülüyor> Wasp. Yok ya onun o hat, o şey o, değil mi bilmiyorum. Bu değil mıydı yine? Yok, My Teen Avengers'ın şey çizmişti. onları da bastı My Ha My Teen Avengers'dı ya doğru. New Avengers değil. My Teen ilk cildi. Evet, ilk cildi. Doğru. Güzel güzel. Janu Janu çok ediyordu. Tabii tabii evet evet evet. O o mesela o bence daha güzel bir maceraydı Age of Ultron'da. Çizimi de şeydi. Evet, çizimleri de çok daha güzeldi. Anladı ya. Ama çok çok çok. My Teen ilk cildinin güzel olması da bu arada normal yani. İlk cilt. Frank Cho. Renço'nun askerleriyiz ya. Tabii tabii. Ay, Renço eee Renço zaten kadın çizerse, Türk kızını çiziyor abi. Türk kızını çiziyor. Tamam diyecek Evet. Böyle yani et telefon Öyleyse bu Jeep odun sonuna geldik diyelim mi? Geldik. Diyelim. Geldik. Geldik. Ben Kafkas, <gülüyor> ben Daykan, Risto Hakim, Dakitas, El Kocaayak. Bu Jeep odunun da sonuna geldik. Hadi. İyi geceler. Extra kom. İyi geceler.